''Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız.'' Allah teala ''Kısasta sizin için hayat vardır'' derken, ''Ey akıl sahipleri'' nidasıyla insanları bu konuda düşünmeye, kısasta öldürme demek olduğuna göre, hem öldürme hem de hayat nasıl bir arada olacak sorusuna akılları doğru işleterek cevap bulmaya teşvik etmektedir. İlahi nidanın yerli yerinde olduğunun bir delili de, günümüze kadar akıllı olduklarını düşünen insanların idam cezasını tartışma konusu edinmelerine rağmen kaldırmamış olmalarıdır. Ya genel ya da özellikle öldürme suçuna mahsus olarak kısasa ve idam cezasına karşı çıkanlar şu delillere dayanmışlardır. 1- İnsanlığın faydasına olduğu gerekçesiyle bile olsa, insanın tabiatı kısas ve idamdan nefret etmekte, vicdanı onu reddetmektedir. 2. Öldürme olayı bir insan kaybı olduğu gibi, idam da ikinci bir cana kıymadır, insan kaybıdır. 3. Kısas yoluyla adam öldürmek, kalpteki merhametsizlik ve intikam duygusundan kaynaklanır. Bu duygular kötüdür, kalpten çıkarılmalıdır, cana kıymak da kötüdür. Ancak bunu engellemek için ikinci bir cana kıymak yerine katili hapsetmek, güç işlerde kullanmak yoluyla eğitmek, suçu bu tedbirlerle engellemek uygundur. Katili hasta olarak kabul etmek de mümkündür. Çünkü insan akıl hastası olmadan cana kıyamaz. Nasıl diğer akıl hastaları hastanelerde tedavi görüyorsa, katillerin de buralarda ıslah ve tedavi edilmeleri gerekir. 4. Kanunlar yapıldıkları zaman mevcut olan topluma, onun içinde bulunduğu şartlara ve ihtiyaca uyar, buna uygun olarak yapılır. Bu sebeple herhangi bir kanunun devamlı yürürlükte bulunması işin tabiatına aykırıdır. Kısas kanunu da böyledir. Bugün toplumlar fertlerine muhtaçtırlar. Maktülün yakınları da katilin cezalandırılmasını istemektedirler. Bu iki istek ve ihtiyacı bir arada tatmin edecek çare, katili öldürmeyip ömür boyu hapis ve benzeri şekillerde cezalandırmaktır. Kur'an-ı Kerim'in konunun temeline ışık tutan şu ifadesi ise bu itirazlara, toplu bir cevap niteliğindedir. Yeryüzünde fesat çıkarıp, bozgunculuk yapmaya veya bir cana karşılık olmaksızın birini öldüren kimse bütün insanları öldürmüş gibidir. Bir canı yaşatan ise bütün insanlara hayat vermiş gibidir. Maide 32 Hiçbir fark gözetmeksizin yaşama hakkını tanıyan, ve önemini vurgulayan bu ayete göre cana kıymayı iki kişi arasında veya bir ferde yönelik bir mesele, bir suç, bir eylem olarak düşünmek yanlıştır. Ya cana kıyma önlenir, bütün insanlığın hayat hakkı garanti altına alınır yahut da yaşama hakkı devamlı olarak tehlikeye maruz kalır. Toplum denilen yapı fertlerden oluşur, asıl ve hakikat olan fertlerdir ferdin hayatını korumak mümkün olmazsa, fertlerden oluşan toplumun hayatını korumak da mümkün olmaz. Daha önce sıraladığımız itirazları tek tek cevaplamak üzere de şunları söylemek mümkündür. A. Hemen her insan Kendini öldürmek isteyen, buna teşebbüs eden insanı onu öldürme pahasına da olsa engeller. Nitekim bütün hukuk sistemleri nefsi müdafayı hukuka uygunluk hallerinden saymışlardır. Toplumlar da ülkelerine, hayatlarına, hayati menfaatlerine göz diken, saldıran toplumlara karşı savaş ilan edip fiilen savaşırlar. Bu iki vakua hayatı ve gereklerini korumak söz konusu olduğunda İnsanların öldürülmesinin, insan tabiat ve vicdanına aykırı bulunmadığını göstermektedir. B. Bir toplumda eğitim başarılı olur, insanlar ağır cezalar söz konusu olmadan da adam öldürme suçunu işlemez hale gelirler. Bu durum, bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilirse, nadir hale gelen öldürme suçu için farklı cezalar ve tedbirler düşünülebilir. İslam makdülün yakınlarına kısas talebinden vazgeçme ve diyet isteme hakkı vererek bu kapıyı açmıştır. Yine eğitimin etkisiyle toplumda intikam duygu ve talebinin yerini, affın, şerefli ve büyüklüğe yakışan davranış olduğu şuuru ve anlayışı alırsa, veliler, kısas yerine affı tercih edeceklerdir. Bilimsel olarak kısas dışındaki önlem ve yaptırımların adam öldürme suçunu önlediği, veya çok nadir hale getirdiği belirleninceye kadarsa, kısas cezası seçeneksiz olma özelliğini koruyacaktır. c. Merhamet ve şefkat, güzel duygular olmakla beraber, yerinde kullanılmaz zulme, hakların çiğnenmesine, insanların can güvenliğinin ortadan kalkmasına sebep olur, maktülü unutturur, hep katil lehine işletilirse, makbul olmaktan çıkar, zaaf olarak değerlendirilir d. Suçun kendi cinsinden bir fiille cezalandırılması eğilimi şahsi ve nefsani bir duygu olmaktan çıkar, adalet ve hakkaniyetin gerçekleşmesine yönelirse, bir eğitim ve suçu önleme aracı olarak değerlendirilirse ona kötü gözle bakılamaz. e. Cinayeti akıl ve ruh hastalığına bağlamak ve canileri hapishanelere ve idam sehpalarına değil, hastanelere göndermeyi önermek aslında, cinayeti teşvik etmenin ötesinde bir sonuç getirmez. Nitekim bugün uzmanların çoğunluğu bu kanaate katılmamış, cinayeti bir hastalık değil, ceza gerektiren suç saymışlardır. F. Günümüzde pek çok ülkenin kanunlarında idam cezası vardır. Bu kanunları koyanlar, önemli gördükleri cinayetlerde, suçluyu hapishanede çalıştırarak ondan istifade etmek yerine idam etmeyi uygun bulmuş, yaşama hakkını korumak için zaruri bulmuşlardır. Katilin ekonomik katkısı, insan hayatını korumaktan, dolayısıyla kısas sayesinde korunacak olan insan hayatından daha önemli ve faydalı olamaz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.